Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özez Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 56 gün kaldı. Amerika Main Körfezi Araştırma Enstitüsü'nün son çalışmasına göre balinacılık küresel ısınmaya katkıda bulunuyor. Ticari balinacılık gerçekleştirdiği son 100 yıl boyunca yaklaşık 100 milyon ton karbondioksit salımına neden oldu. Bu miktar 50 bin kilometrelik karelik bir ormanı yakmaya ya da 128 bin adet büyük spor arabayı 100 yıl boyunca her gün kullanmakla eşit sera gazı salımı anlamına geliyor. Araştırmayı yöneten Andrew Pershing... Balinaların okyanus ormanları olduklarını söyledi. Balinalar büyük ölçüde karbonu vücutlarında depoluyorlar. Öldürüldüklerinde ise bu gaz açığa çıkıyor. Yani bir balinayı öldürmek, karbon depolama sisteminden bir parçayı çekip içindeki karbonu atmosfere salmak anlamına geliyor. Büyük balinalar 9 ton karbondioksit depolayabiliyorlar. Bu kadar karbonu ancak çok büyük ve çok eski ağaçlar depolayabiliyor. Vicdani nedenlerin yanında mantıki olarak da bu bilgilere sahip olan ve gezegenin geleceği düşünen kimsenin balinaları öldürmeye hakkı yok. Bundan sonra dünyadaki tüm meteoroloji ofisleri hava sıcaklığı ile ilgili daha sık ve daha net ölçümler yapacaklar. Böylece iklim değişikliği ile ilgili veriler artacak. Ve araştırmalarda kesinlik sağlanabilecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, küresel iklim anlaşmasını engellemek isteyenlerin, iklim değişikliği diye bir şey olmadığı yolundaki şüphelerini bilimsel biçimde yok edebilmek için çevre bakanlarına çağrıda bulunmuştu. İşte bu kararda bu çağrıya verilen bir cevap. Şanlıurfa'da kel aynaklar geçici olarak özgürlüklerine kavuştular. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Birecik Kel Aynak Üretme istasyonunda bulunan 99 kel aynak kuşu, 2010 üreme dönemi içinde doğaya salındı. Her yıl Şubat aylarında doğaya bırakılan ve yaklaşık 6 ay serbest kalan ken aynaklar göç hazırlığı yaptıkları Temmuz ayında yeniden kafeslere alınıyor. Ken aynakların soyu tüm dünyada tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Sayıları 1950 yılından itibaren tarım ilaçlarının aşırı kullanılması ve yaşam alanlarının sınırlı hale gelmesi nedeniyle Giderek azaldı. Kelaynaklar Türkiye'de sadece Birecik'te yaşıyorlar. 1997'ye kadar göç etmesine izin veriliyordu. Ancak kelaynakların çoğunluğunun göçten geri dönmemeleri nedeniyle 1998 yılından itibaren göç dönemi başlangıcında Birecik'teki kelaynak üretme istasyonunda kafesler alınmaya başlandılar. Bu sayede doğal kanyonlarda serbestçe üreyebilen ve kışı üretme istasyonundaki kafeslerde geçen yarı yabani bir popülasyon oluşmuş oldu. Son yıllarda sayıları zaman zaman yüzün üzerine çıkan kel aynaklardan birkaç tanesinin tekrar göç etmesine izin verilmeye de başlandı ki bu göç eden popülasyonda oluşabilsin. Bu arada logosu kel aynak olan Doğal Hayat Koruma Derneği genel kurulda feshedilerek varlığı WWF yani Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na devredildi. Böylece artık kel aynak logosu Panda logosuna dönüşmüş oldu. Doğa koruma çalışmalarına Doğal Hayat Koruma Derneği çatısı altında çalışmaya başlamış pek çok doğa korumacı için bu bir devrin kapanması anlamına geliyor. Kasırgalar ve iklim değişikliği alanlarında çalışan ünlü bilim insanlarının hepsi iklim değişikliği nedeniyle bundan sonra tüm dünyada daha az sayıda ama daha kuvvetli kasırgalar yaşanacağı konusunda hemfikir olduklarını açıkladılar. Açıklama pazar günü Nature Geoscience dergisinde yayınlandı. 2005'te Katrina kasırgasının Louisiana ve Mississippi'i vurmasından sonra küresel ısınmanın kasırgaları arttıracağıyla ilgili araştırmalar artmıştı. Yeni araştırma kasırgaların sayıca değil ancak kuvvet bakımından artacağını gösteriyor. Araştırma Dünya Meteoroloji Organizasyonu panelindeki 10 bilim insanı tarafından 2 yıl süreyle sürdürüldü. Bu süreçte fırtınada rüzgar hızının %2 ile %11 arasında artacağı ancak sayılarında %6 ile %34 arasında azalma görüldüğü belirtildi. Rüzgarın hızında %11'lik bir artış, verdiği zararın %11 değil, %60 artacağı anlamına geliyor. Çalışma saatte 130 mili aşan rüzgarların bulunduğu 4 ve 5 numaralı kategorilerdeki kasırgaların 100 yılın sonuna dek 2 katına çıkacağını öngörüyor. Siz de küresel ısınmaya karşı hükümetlerin harekete geçmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Bu ancak yenilenebilir enerjilere gerekli yatırımın yapılması ve enerji verimliği çözümlerine gerekli teşviklerin verilmesiyle mümkün olabilir. Nükleer enerji küresel ısınmanın önlenmesi yönünde çok önemli bir engel. Beraberinde pek çok tehlike getirecek bir tehdit. Siz de nükleer.greenpeace.org adresine girerek nükleere karşı imzanızı atın. Başkalarının da bu harekete katılmasını sağlayın. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 56 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi